Bak görmüyor musun Seyyidina Ebubekir'i, bak büyükler nasıl yapmışlar. Kim o Seyyidina Ebubekir'i Sıddık? Resul-i Ekrem'in ilk halimizdi. Peygamberin kayınpederi, ilk iman eden. resul Ekrem ile beraber Mekke'den bildiğini izleden Mekke zatı Allah'ın emriyle. Duası böyle. Ya Rabbi, Ebu Bekir'in vücudunu büyüt, büyüt, büyüt, büyüt, büyüt. Cehennemi benim vücudumla doldur. Orada müminlere, diğer müminlere yanacak kimseye yer kalmasın. Bak böyle olacaktır, fedakar olacaksın. Niçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem edelim, alemindir? Cümle enbiya şefaatine aciz kalacak, peygamber şefaatine edecek. Niçin Nuh aleyhisselam'a Allah şefaati kübra'dan mahrum etmiştir? Kafirlerin kahve için dua ettiği için. Peygamberimizin dişini kırdılar, aman ya Rabbi benim bunlar bilmiyorlar. Benim kavme hidayet, bunlar bilmiyor beni ya Rabbi. korktu kavmine azap gelecek diye. Onları Allah'tan affin istiyor. Onun için hep dua edeceksin. Burada geliyorum ben gençler atıyorlar, hep dua ediyorum ya Rabbi. Dünyada bunları şen ettin, bunlara ikram ettin Ramazan gününde, ahirette de ikram et. Ver oldu? O yerse benim bir gelecek değil ya, cennet geniş. Dünyada büyük bir sofrası var Allah'ın. O sofranın başına herkes durur. Cenab-ı Hakk'ın sopasından yer, dinlisi dinsiz, donlulu, donlulu. Çişişi çişişi bir kızı, bir sizi. Topra ilahe ile. Dua çıksın daima. Dua ile, dua ile dağlar devrilir. Kafirler imana gelir. Asiler af olur. Dua birbirinin silahıdır. Görüyor musun Cenab-ı Peygamber sıkılınca dedi ya Rabbi iki ebel hakemden birisiyle İslam'ı teyit et bana yardımcı göster. İman ettir ya Rabbi bunların Kim o? Biri Ebu Cehil biri Ömer. Gayet de asi Ömer ibn-i Hatta. Müslümanların en büyük düşmanıydı. Ebu Cehil kadar düşmanıydı ehli İslam'a. Efendimiz bir dua etti. Ömer Müslüman oldu. Onun için daima dua edeceksin. Hatikaten kötülük yok. Öyle beddua etmek. Resul-i Ekrem sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Muhammed Mustafa Serap'a Allah'ın Rahman ve Rahim esmalarının ve Hadi esmalarının ve Mahbub esmalarının ve Matlub esmalarının tecelliyatıdır. Onun için Rahmetelil de Peygamber'in, onun için onun ümmeti de öyle. Daima duahan olacağız. İnsanları, kötülerin tutulması için dua edeceğiz. O bilmez, o durdurmaya çalışıyor. Sabahli rahatsız oluyormuş. Düşünmüyor ki benim abay-ı ecdadım bu melekede geldi. Ezan okusun buraya. Kanını canını verdin burası. Sen şimdi kalk buradan ezan. Hem de onun torunu kalk bu ezan okumasın burada. Din, bu insanlık değil. Ama buna dua edeceğiz. Ya Rabbi ezanın ne olduğunu buna tattır diyeceksin. Bilir miyiz? Kötülük yok. Müslümanın elinden, elinden bilinden kötülük gelmez. Ha, biz kahraman milletiz. Gazada, harpte. Hürüt haricinde düşmana karşı namus, ırız, din, diyanet iman düşmanına karşı mücadele yaparız. Vurunuz. Sonra suyunu da veririz, yarısını sararız. Müslüman şüphelik. Hani buradan sonra ikinci kurşun atamazsın. Karamdırsın, olmaz öyle şey. Vuruldu mu bir el bitti onu çekildi, mi onun çekildi mi? Halktanın harika aldığında suyunu vereceksin. Tabii suyun kalmasa ona işareceksin, düşmanına işareceksin. İstanbul'a emrediyor.